Adam savaş bayındır. Memur Vural Barzoy. Eh, bir bu eksikti. 150 lira dara girdik yahu. Arkadaş bu yolda da 60'ta gidilir mi? Hep bunu yapıyorlar. Vay bu dört defa çevirdiler yahu. ...işte memur da geliyor. Ah bu? Bu bizim Mustafa değil mi? Bacanak'ın arkadaşı. <gülüyor> tamam iyi, iyi iyi. Merhaba Mustafa abi nasılsınız? Sağ ol. Sen nasılsın? Şey bu akşam misafir vardı evde. Bizim bacanak geliyor. Geç kalmamak için acele ediyordum ben de. Evet evet fark ettim. Ne zamandır görüşmüyoruz bizim bacanakla. Çocuklar falan şöyle güzel bir yemek yiyelim dedik. Bana hemen gel dediler. Demek istediğimi anlıyor musun abi? Evet, ne demek istediğini anlıyorum. Ayrıca trafik kurallarını ihlal ettiğini de biliyorum. Hayda, adam umursamıyor. <gülüyor> ee, taktik değiştirmek <gülüyor> gerekli. Ee, e, kaçına giderken yakalandım. Ee, e, hani benim benim hızım atmıştan fazla değildi de abi. Arabana biner misin? Hadi dediğim gibi en fazla 60. Yani ben hızdan korkarım zaten. Arabana bindiriyorum. Niye belgelerimi istemedi, istemedi, istemedi ki? ki. Ceza, Ceza yazmayacak, yazmayacak herhalde. Eee ee, peki. Elindeki, elindeki deftere elindeki ne yazıyor, ne yazıyor, yazıyor, yazıyor zaman? o zaman? Camı açar, açar mısın? Al bunu. Ceza yazmamışsın. <gülüyor> Sağ ol abi. Birlikte eve gidelim. Yemek yeriz bacanaklı orada. Mustafa abi. Mustafa abi. Abi nereye? Adama bak ya. Ne garip arkasına dönüp gitti. Ha, bakalım ne yazmış şu kağıda? Benim bir Benim kızım var. Altı, Altı yaşındayken, yaşındayken çok hızlı araba, araba kullanan biri tarafından, tarafından, tarafından öldürüldü. öldürüldü. Bu kazadan dolayı Bu adama ceza verildi. verildi. Üç yıl Üç hapishanede yıl yattı. yattı. Sonra Bunu hapishaneden, hapishaneden çıkınca, çıkınca evine gitti. gitti. Çocuklarını, Çocuklarını, öptü, öptü, kokladı. Çocuklarını öptü, kokladı. Ama ben kızımı bir daha göremeyeceğim. Bin, bin, defa, bin defa adamı affetmeye çalıştım. Bin kere de başardığımı zannettim. Belki de başarmışımdır. Ama hala kızımı düşünüyorum. Lütfen benim için dua et ve dikkat et. Sadece bir çocuğum kaldı. Senaryoya uyarlayan ve yöneten Vural Arısoy